Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bu programımız sanatın hemen hemen tüm alanlarını tiyatrodan edebiyata, danstan müziğe, heykelden resime bütün alanlarını kapsayan bir programımız ve bu alanlarda özellikle ünlenmiş, emek harcamış, toplumsal yarar ortaya koymuş konuklarımızı e, davet ediyoruz. Bugünkü, bu haftaki konuğumuz da Sayın Yılmaz Öğüt. Yılmaz abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. E, Yılmaz Öğüt, e, bir, e, 500 tiyatro kitabını e, yayınlanmış bir yayın evi. Ki yak, e, geçmeyi çok kısa bir zaman önce e, bir kutlamada beraberdik, hep beraberdik. E, 500. kitabın kutlamasıydı bu. E, mitos Boyut Yayınları. Ve zannediyorum abi... Bir, milli Eğitim Klasikleri'ni açtı galiba sayı değil mi? Tiyafet evet katlar. ben tam bilmiyorum ama bir bu işi bilen mi dedi ki 480 taneydi o dedi. Siz onu açtınız dedi. <gülüyor> Hayatı şey. özel e, asıl yazıcı galiba. bir söylemişti bana bunu. Evet, yani müthiş bir şey. Gerçekten müthiş bir şey. Çünkü e, Kültür Bakanlığı'nda son 30-40 yıldır e, ayrıca e, Milli Eğitim Klasikleri'nin sonrasında yayınladığı tiyatro oyunları var ama o herhalde zannediyorum ki 40'ta 30'da kaldı o. Evet çok az oldu. Çok az oldu ve Hı. şimdi de onları e, okullara dağıtmış ve yayını bitirmiş Tamamen kapattılar yayını Tamamen evet. E, kapatmış evet Şimdi Yılmaz abi e, benim ricam e, Seyir dinleyicilerimiz Sizin ağzınızdan Yılmaz Öğütü e, Bir dinlesin lütfen Evet ben e, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları'nın sahibiyim e, Ben aslında inşaat Yüksek Mühendisiyim 25-26 sene Kendi mesleğimi yaptım Vitaletic yaptım, kariyolarında çalıştım. Sonra kendime emekli ettim kendi kendime ve tiyatroya, yayının yayıncılığa, yahut kitap merakım olduğu için bir yayınevi kurmak istedim. 1990 yılında İstanbul'a geldim daha evvel yayın bir arkadaşla kurmuştuk. O kurmuştu burada. Onunla beraber devam ettik. Biz 90 yılından itibaren, yani tam 20 senedir tiyatro yayını yapıyoruz. Başlangıçta çok yavaş sürdürmüştük bu işi. Fakat sonradan tamamen tiyatro kitabı yayınlama başladık. Karar verdim ben. Arkadaşlar ayrıldı. Ve biz, ben tek başıma, işte yanında bir iki arkadaşım daha var. Onlarla beraber... Bu işi sürdürüyoruz. Şimdi e, mühendislikle bu yayıncılık arasında bir ilişki kurabil, Nasıl bir ilişki kurdunuz denebilir. Evet. E, şimdi ikisi çok farklı bir yapıda işler ama e, biz mühendisler e, hiç durmayız. Yani cumartesi, pazarımız olmaz, bayramımız olmaz. Şantiyelerde çok uzun sene şantiyelerde çalıştım. E, ben kendimi Emekliye ayıramadım, ayırdım ama fiilen ayıramadım. O kağıt üzerinde emekli olduk. Ama muhakkak çalışmam gerektiğini inandım. Biraz sağlık sebepleri de vardı artık. O kadar koşturamıyordum. Ve ondan sonra sinemaya ve tiyatroya olan sevdam beni buraya itti. Yani e, sanata ve tiyatroya özellikle başlangıçta sinemaya olan sevgim olmasaydı herhalde böyle bir şey başlayamazdım. Mutlaka, mutlaka. Ve 500. kitabı açtı bildiğim kadarıyla. Evet 500. kitabı açtı şu anda 530. kitaptayız. Hı hı. Bu 530 kitabının 100 tanesi kuramsal kitap hı hı. yani tiyatro üzerine kuramsal kitap sözlükler vesaire ve geri kalan da yani 430 tanesi de Oyun kitabı, yalnız bu oyun kitabı 400 oyun yok içinde bazı kitaplarda 3 oyun, 5 oyun var, bazıları tek oyun. Toplam 900'ü geçti oyun sayısı, oyun sayısı. yani kitaplarımız içindeki oyun sayısı 900'ü geçti. Müthiş bir rakam, gerçekten evet. mi? İlk kitabı hatırlıyor musunuz? Tabii, ilk İl kitap Vasıf Öngören'in kitabı. Ee, bizim tiyatromuzda çok büyük emeğe geçmiş, ee, tiyatromuzda bir dönüşüme sebep olmuş bir insan. Ee, genç yaşında kaybettik biliyorsunuz, evet. 41-42 evet. yaşında. Ee, onun kitabıyla başlamıştık biz. Evet, evet. Ve ondan sonra 530'u buldu diyorsunuz. Bu sadece kitap sayısı. O, e, onu tekrar edelim istiyorum abi. Ama oyun e, örneğin e, toplu eserlerini yayınlıyorsunuz. Evet. Bir, bir kitapta belki 3 oyun, 4 oyun, 5 oyun var. Evet. 900'ü aştı demek Dokuz ki. 900'ü de aştı oyun sayısı. Evet. Olağanüstü, vallahi olağanüstü. Olacak bir şey değil. Yani inanılacak bir şey değil. Ve bu arada e, siz de ziyarete geldiğimizde e, duvarda e, duvarları süsleyen ödülleri de görüyoruz. Onlardan biraz söz eder misiniz biz abi? Ee, şimdi övünmek gibi olacak ama hayır, hayır biz aşağı yukarı her sene bize bir ödül veriyorlar. Ee, en son Afife ödüllerini evet. aldık. Onur ödülünü aldık. Daha evvel İsmet Güntay ödülleri var. Onu almıştık. Mehmet Fuat ödülleri en iyi yayıncı ödülü. Bütün çalışmalarıyla örnek gösterecek bir yayın evi diyerek verdiler hı hı, bize hı. bu ödülü. Evet üniversitelerden teşekkür plaketleri, ödüller var. Tiyatro dergisinin onur ödülü var. Eleştirmenler Birliği'nin ödülü, onur ödülü var 2006 yılında. Lyon ödülleri var. Böyle gidiyor. Sanat Kurumu, Ankara Sanat Kurumu'nun evet. gene onur ödülü var. Ee, en son dediğim gibi Afife 2010 Afife ödüllerini aldık. Evet, evet abi. Kutluyoruz tekrar. Bir de e, şeyi sormak istiyorum bilmez abi. Tabii ki e, bunca 900 aşkın bir oyun sizin elinizden geçti. Genç yazarlar üzerinde e, pırıltılı genç yazarlar üzerine ne söylersiniz? Şimdi bizde artık bir adet var yani yerleşiyor bazı şeyler söylendi mi öyle kalıyor pek araştırma yapmıyor herkes genç yazar yetişmiyor Türkiye'de oyun yazarı yok diyorlar. Evet. E, oysa biz. Genç yazarlara önem verdik. Onların e, oyunlarını, yapıtlarını e, basmaya, e, cesaretle basmaya evet. e, başladık. Ve e, sayıları 50'nin üzerinde e, oyun yazarımızın kitabını bastık biz. İlk Hı -hı. defa bizde basıldı kitapları. Bu 50'nin üzerindeki yazarın e, 20 tanesinin e, aşağı yukarı 20, 22 tanesinin e, oyunları artık devlet tiyatrolarında şehir tiyatrolarında önemli özel tiyatrolarda oynanıyor. Evet. Bunlar artık bizim yazarımız oldu. Değil mi? Değil evet. Mi? Yani e, yazar yetişmiyor denenlere e, biz cevap veriyoruz. Verdik şimdiye kadar e, kitap eserler ortada. Ayrıca biz biliyorsunuz e, bir de oyun yazma yarışması açtık. 5 evet. senedir sürdürüyoruz. Her sene e, 3 oyun sesip onları kitap basıyoruz. Onlara küçük bir hediye veriyoruz. işte kitaplarımızdan bir binader kitap ve hediye ediyoruz. Böylece de yeni daha okuldan mezun olmuş 20-25 yaşlar arasındaki insanları oyun yazmaya teşvik ediyoruz ve her sene 100 yakın 80-100 oyun geliyor bize. E, jüri üyelerimiz bunları çok dikkatle okuyorlar. Ve bunların arasından da mesela Adana, şey, pardon Trabzon'da geçen sene oynadığı bir oyun. Bizde ödül almış bir oyun. E, İstanbul'da oynadığı. Yani bunların arasından da kalıcı yazarlar olacak sanıyorum. Evet bir şey hatırlıyorum örneğin ben tanıştığım için de e, aklıma geldi doğrusu. E, Doçent Aslıhan Ünlü 950 Üniversitesi'nde. Otello'nun Ölümü oyunu. Sizde ödül almıştı. Ee, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da sahnelendi. Sonra da bir kuramsal kitabı da çıktı sizden. Bizden yani sürdürmüş. Hı -hı. Evet. Evet. Sürdürmek. Yani e, bir ışık yak, yakıyoruz. Yani bir kapı açıyoruz onlara daha doğrusu. Artık bundan sonra onlara kalmışız. Daha doğrusu onlara kalmadı. Ben onu e, birkaç yerde de yazdım. Bundan sonra daha çok e, sahnede ...sahneye çıkması lazım o oyunların... ...bu tiyatro yönetmenlerine kalıyor... Ya yani tiyatro evet. yöneticilerine kalıyor... ...daha doğrusu... ...şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu yöneticilerinin... ...biraz bunlara el tutması lazım... Evet. ...bir fikrim var... ...kaç defa söyledik onlara da peki dediler ama... ...o gerçekleşmedi bir türlü... ...bir hepsi devlet tiyatrosu... ...şehir tiyatrosu bir deneme sahnesi gibi... ...gençlik sahnesi gibi sahne açmalı... <Gülüyor> ...ve burada genç yazarlar muhakkak... ...denenmeli... Ee, onların içinden muhakkak e, yepyeni yazarlar çıkacak ve Türk tiyatrosu, edebiyatı önemli eserler kazanacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok bence de katıldığım bir görüş bu. Çünkü bir yazar takdir edersiniz ki e, sahnede kendini denemek, sınamak ister. sahnedeki e, kendi oyununu görünce bir ivme kazanır çalışması. Evet. Yoksa... Ee, yani bir yerde bırakıyorlar öyle gözlemliyorum. Evet genellikle öyle oluyor ee, ama sahneye çıkması lazım yani bir oyun roman gibi şiir gibi değil kitaphanede bitiyor roman dizisi artık ama bir oyun kitaphanede basılsa bile onun nihai hedefi sahneye çıkmaktır. Tabii ki. Bu da ancak dediğim gibi ödünekte tiyatronun yöneticilerine kalıyor biraz onların e, genç yazarlara biraz daha hoşgörüyle bakmaları lazım. Evet. Peki çeviri oyunlarla yerli oyunlar arasındaki denge nasıl Yılmaz abi? Üretim anlamında. Ee, biz aşağı yukarı yüzde 50 yüzde denge tutuyoruz. Ama hı hı. son bir, birkaç senedir yerli yazarlar daha öne geçti. Çok güzel. Ee, sebebi de valim işte bizden başka oyun, basan yayın yok. Yahut yani bu işleri yapanlar da bıraktılar. Ee, tamamen iş bize kaldı. Bunun hem onurlanıcı tarafı var tabii bizi sevindiriyor ama... Zorlukları da var çünkü herkes bize geliyor ve bütün talepleri de karşılamaz mümkün değil yani buna evet. hem bizim mali gücümüz yetmez hem fiziki gücümüz yetmiyor evet. yetmiyor ee, bu yüzden e, biraz onları frenledik bu, bu sene çünkü yabancı yazarlar geri kalmıştı. Bu sene biraz yabancı yazarlar daha önemliyoruz. Mesela Arthur Miller'in oyunlarını bastık. Evet. Haklarını aldık. Onları basıyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Harold Winter bastık. Onlara devam edeceğiz. Bu böyle gidecek. Hı hı. Arthur Miller'in ilk satıcının ölümü galiba. Satıcının ölümü, hayır cadı kazanmış çıkardık. Şey Satıcının ölümü daha evvel çıkarmıştık. Hı hı. E, o da dahil işte. Altı oyunu basacağız yeniden. Cadı Kazan'ı ve hepsi oğlumdu. Bütün, bütün oğullarım eski ismiyle. Evet. Hepsi oğlumdu diye biz öyle bastık. Onu çıkardık iki tane. E, Altı oyunu çıktı. Cadı Kazan'ı çok aranıyordu. Kaç senedir e, çok talep vardı. Bilmiyorum herhalde okullarda okutuluyor. Evet, Sabahat Neyiboğlu ve Vedat Günyol çevirisi. Evet e, onların peşine düştük. E, bulduk onların varislerini. Sağ olsunlar bize müsaade ettiler. İşte Gereken işlemleri yaptık ve bastık onları. Evet, olağanüstü hakikaten bir çeviriydi. Bizim Devlet tiyatrosunda da sahnelenmişti, oradan da çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Rahmetli Cüneyt Gökçeli ikinci kez sahnelenmişti. Evet, bir de AKM'nin açılışında oynamıştı o. Evet, ee, evet. O oyundan sonra... Şey, yanlış ya Maalesef, evet, evet. Evet, maalesef öyle bir anı var. Evet, e, şey, e, kuramsal e, kitaplar üzerine neler düşünürsünüz Hilmaz abi <Gülüyor> Tiyatroda bu işini gördükten sonra öğrendim ben de maalesef kuramsal kitap Türkiye'de çok az ve biraz hocalarımız ya bu işte uğraşanlar da kuramsal kitap yazmıyorlar ya yani az yazılıyor. Biz onu da zorladık. Hı hı. Yani kuramsal kitabı yabancılardan, yabancı kitaplardan tercümeyle bunu kapamağa çalışıyoruz bu açı. Ama yeni yeni e, Türk e, tiyatro adamları da kitaplar yazmaya başladılar. En yani sonuçta şu anda elimizde mesela Erhan Gökgücü'nün reji sanatı diye... Reji kitabı Türkiye'de reji sanatı üzerine hiçbir kitap yok. Çevilmiş evet. kitap da yok doğru dürüst. Evet. Ee, Erhan Bey uzun seneden rejistörü, devlet yazısının baş rejistörüydü biliyorsunuz. Hı hı. Ee, onun kendi deneyimlerinden yola çıkarak işte dünyadaki bu tip de bir şey kitapları, literatür takip ederek hazırladığı çok güzel bir kitap var resimli. O herhalde 15-20 gün sonra çıkacak. Mesela bu önemli bir değişiklik bizim için. Böyle şeyleri, böyle yeni atılımları, yapılmamış şeyleri yaptıkça biz de hoşlanıyoruz. Mesela e, antik Yunan tragedyalarını hı hı. E, şeyden Almancadan çevirdik. Bütün antik Yunan tragedyalarını hepsini birden işleyen, anlatan, kadın bir kitap var. Bir başvuru kitabı. Yani, hı hı. Çok da ilgi gördü. Hı hı. Ee, aynı zamanda Antik Yunan oyunlarını da yayınladınız. Evet, Antik Yunan oyunlarını yayınlamakta çok geç kalmışız. Ee, onlar öğret öğrenciler tarafından çok isteniyor, aranıyor. Şimdi 11 tane Antik Yunan kitabımız var. Yunan oyunlarını ihtiva eden 11 tane kitabımız var. Bunların içinde 15 15 tane oyun var. Birkaç tanesinde de ser oyun var. Hı hı. Ama teker teker genellikle... teker teker basıyoruz. Ve bunların bir kısmını e, eski Yunanca'dan çevirdik. E, bir kısmını işte Almanca'dan çevirdik çünkü Almanca'da ee, ...çevmemizin bir sebebi de Almanlar biliyorsunuz e, bu işler çok dikkatlidir, hı hı. E, çok açıklamalı kitaplar... ...o kadar çok açıklamalar ki bazı kitaplarda oyundan çok açıklama sayfası evet, var yani... Evet, evet. E, ...bu da öğrenciler için çok faydalı diye çok, düşünüyorum. Çok, çok, tabii çok. Eski Yunanca'dan e, Güngör Dilmen... Güngör Dilmen çevirdi, şey, şimdi eski Yunanca'dan Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bir arkadaşımız var o çeviriyor. Birkaç tane kitabımızı o çevirdi. Almanca'dan da işte Ayşe Selen çevirdi. Yılmaz Onay çevirdi. Hı hı. Ee, bunlar böyle devam edecek. Hı hı. Ee, yerli oyunlar, en son yayınlanan yerli oyunlardan söz edebilir misiniz abi? En son yerli oyunlar e, Haluk Işık'ın ...oyunlarını bastık. Hı -hı. Gerçi Haluk ...yani yeni bir yazarımız değil... ...daha, daha eski bir yazarımız ama bizde ilk defa... ...basılıyor... şun oyunları. Güngör Dinmen'in... E, ...Gölge Oyunları'na yeni kısa 7 tane kısa oyun yazdı... ...onu bastık. E, Güngör Dinmen'in en son oyunları o. E, Nihat Asyalı... ...Hankara'da Dövret oynuyor e, ...oyunları... Onun ilk defa oyunlarını bastık Türkiye'de. <Gülüyor> yani biz basmış olduk. Geçti Dün akşam e, ödül aldı Ayşe Bayramoğlu'nun Tiyatro Termin Hakiki Gala diye bir oyunu var. <Gülüyor> ee, yazar ödül aldılar dün akşam tiyatro dergisinde. O var mesela bastıklarımızdan. Bir de çok önemli, bizim, benim için de çok önemli e, dostum, sevdiğim arkadaşım Başar Sabuncu'nun... Oyunlarını bastık biz. Ta eski 60'lı yıllardan beri yazdıkları oyunu bastırmıyordu. Ee, onlar geri kalmış. Geç kalmış. Yani tarihe kalmış. O günleri aksettiren oyunlar diyordu. Pek bastırmak istemiyordu ama kandırdık onu. Bütün oyunlarını bastık. Kaldığım serçesini olmuş. bastık. Kaldığım serçesini... Şerefiye Şerefiya, e, Zemberek vesaire hepsini hı hı. bastık onların. Yani onun kendi yazdığı oyunları kalmadı basılmamış. Çok güzel. Ee, yalnız iki tane oyunu var. Ee, i̇ki tane derleme uyarlama davusu biliyorsunuz. Çehov aynı bahçede diye Çehov oyunlarını. Bir de Shakespeare oyunlarını. Hı hı hı. Onlar şimdi basılacak. Bir Atakrallığımdı galiba. Bir krallığı Bir Atakrallığım işte Shakespeare'den evet, çok, bir Atakrallığım. Çok ödül aldı. O çok ödül aldı. Şeyh Makadonya'da da gitti. E, turne yaptılar. Evet. Hatırlıyorum. Artık. Evet evet. Ee, başka yerli yerli başka Yiğit Sertdemir'in oyunları devam ediyor. saat <gülüyor> Sertdemir son zamanında biliyorsunuz e, hem oyun yazarı hem yönetmen ve oyuncu olarak öne çıkmış bir arkadaşımız genç bir arkadaşımız. 30'lu yaşlar 30 bile geçmemiş yaşı. E, onun iki tane kitabı çıktı. E, böyle devam ediyor. <gülüyor> ee, bir bir toplu çeviri, yani aynı yazardan çeviri dizisi düşünülebiliyor mu acaba? Düşünüyor mu? Ya Örneğin onu, yani Çehov'un bütün oyunları, Gerçi Cem Yayın, aklıma geldiği için söylüyorum. Cem Yayın Evi bütün oyunları Mehmet Özgür'ün evet, çevirisiyle onlar basmıştı. Basılanları tekrar hmm. basmak istemiyoruz. Mesela tabii Çehov'un yanlış kısa oyunlarını biz yeniden tercüme ettirdik Rusçadan. Çünkü kısa oyunları, Çehov'un kısa oyunları, Fransadan ya İngilizce'den tercüme edilmişti vardı bunlar. Evet. İrmaz Guru da. Biz onu Rusçadan çevirdik. O var oyun. Bütün oyunları öyle bir şey, şey Gorki'leri yaptık. Biz dört tane Gorki evet. o kitabı çıkardık. Tabi Gorki'nin daha çok oyunu var ama hepsini karşılamamız mümkün değil. Biraz daha bilinenleri, bize yakın olanları seçtik. Mesela Gorki'nin bayağı oyunu var. Yani önemli bir. Yazar biliyorsunuz. Ki, Apek, bizde de tercüme edilmemiş oyunları var bunun bizim yaptıklarımız için Ya Yani bir ayak takımı arasında bilinirdi. Gorki deyince başka pek oyunu. Bir evet. de yazı misafirleri vardır. <gülüyor> vardır. Onun, öbür oyunlarda da bastık biz. Herhalde 4, 12, 13 oyun oldu sanıyorum. Mükemmel. Bir de e, Mitos Boyut e, çok olağanüstü bir e, çalışmaya daha imza attı. Bertol Brecht'in bütün eserlerini... ...yayınladığı hem de orijinal baskı biçiminde... ...biraz ondan söz edebilir miyiz abi? Evet... E, Bertolt Brecht'in ...bütün eserlerini bastık... Bertolt Brecht'in 41-42 tane oyunu var... ...bunların oyundan bazılarını... ...versiyonlarıyla birkaç defa yazmış... ...mesela e, Galire'yi 3 defa yazmış... Evet. İkinci Dünya evvel yazmış, İkinci dünyadan sonra yazmış, Amerika versiyonu var, Amerika yazmış yeniden. Bütün bunların hepsini, bütün versiyonuyla beraber 62 oyunu oluyor. Bütün 62 oyunu da yayınladık, yayınlamak üzereyiz. Yani son 13 cilt olacak, 11 cildini tamamladık, 2 cilt kaldı. Almanya'da basılan metni aynen bastık. Onlar da biraz evvel söylediğim gibi, Almanlar bu açıklamalara falan çok dikkat ediyorlar. Çok. ...belgelere çok dikkat ediyorlar... Ee, ...o kitapların da... ...yüzde otuzu arkasının... ...açıklamadır, belgedir... ...yani bu oyun nerede oynandı... ...o zamanki eleştirmeler ne yazdı... ...nasıl yazıldı... Evet. Ee, ...en küçük ayrıntısına kadar... ...bir harf değişikliği bile not edilmiş... Mükemmel. ...o kadar mükemmel, mükemmel. bir... E, şey, ...kayıt sistemleri var ki... ...Almanların... Onların hepsi oraya aksettirilmiş. Biz de hiçbir değişiklik yapmadan ki baskın, hatta kitabın şeklini bile aynı tuttuk. Ve ciltli bastık. Ciltli, evet. birinci hamur kağıda basıldı. Biraz pahalı oldu ama bir epey kalıcı, önemli bir dizi hazırlamış olduk. Peki okuyucu ilgisi nasıl Brecht eserlerine? Bilet eserlerine çok fazla okuyucu etkisi yok. Biraz e, pahalı geliyor öğrenciler için açıkçası evet. söyleyelim. E, biz Almanya'daki ciltli baskıların dediğim gibi benzerini yapalım. Türkiye'ye böyle kalıcı bir eser kaz kazandıralım diye başladık. E, biraz pahalı geliyor o yüzden şikayetler var ama yapacak bir şey yok. Bizim hedefimiz şu, bunları tamamladıktan sonra teker teker oyunları basmak. Hı hı. Yani çok büyük bir şey ama çok kıymetli kitap. Yani çok, çok. büyük bir abet yok ama çok kıymetli kitap olduğunu herkes söylüyor, biliyor zaten. Çok ilginç bir şey hatırlıyorum. Yani kendi gençliğimden ya da orta yaşlılığımdan hatırlıyorum. 80'li yıllarda, da önce biraz öncesinde ve sonrasında da olağanüstü bir ilgi vardı. Bu 12 Eylül'ün etkisiyle bu ilgi giderek bir son 15 yılda Olağanüstü zayıfladı. Doğru. Bir yani benim de 60'lı 70'li yılda çok iyi bilen, o günkü sanat hayatını takip eden, tiyatroyu takip eden birisiyim. Ee, 60'lı yılların o özgürlük havasının böyle son, cehennemizin son noktasına kadar tatmış bir insanız biz. Önemli bir devrimdir. Ayş, ne derler, kim ne derse desin. Türkiye'nin tarihinin en önemli dönüm, dönüm noktalarından biridir biz aç gibi o zaman saldırıyorduk e, kitaplara, oyunlara e, ve o zaman Bireht'i ben de o zaman tanıdım tabii. Türkiye'de o zaman tanıdı ama o zaman Bireht'i devlet tiyatroları oynamıyordum oynamıyordu bu sefer özel tiyatrolar üzerine düşmüştü o görev Üzer, özel tiyatrolar çok başarıyla tanıttı bize, hepimize tanıttı e, şimdi e, tabi 90'lı yıllardan sonra falan bu iş biraz hafifledi ama bu ee, yineden işte görüyorsunuz dünya nasıl değişiyor ee, kapitalizmin e, öyle parlak bir e, dönemi yok artık yani evet. geriye saymaya başladı Hatta ee, bu iş yeniden e, alevlenecektir yeniden birde dönülecektir yani çok in, ilginç tabii. Mesela Almanya'dan biz Alman genç Alman yazarların da kitaplarını bastık biliyorsunuz. Evet. E, o genç Alman yazarları buraya geldi, burada söyleşiler yaptılar. E, mesela oradaki genç e, yazarlar bile, genç kızlar bir kızı hatırlıyorum şimdi. Bir sorduk da ben bir sevmem dedi. Yani sevmiyorum o kadar dedi. Şimdi Almanya'da bile böyle bir <gülüyor> <gülüyor> ilginç bir böyle bir şey var. Ama çok ilginçti ben orada. Artık biz getirdiğimiz bizim yazarımız olduğu için biz söyleyemedim. Fakat ya, kızın yazdığı oyun, o kızcağızın yazdığı oyun, böyle çalışan insanın sorunlarını işleyen bir oyun. Buyurun. Yani buyurun. böyle ters <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. <gülüyor> buyurun. Yani, yani soyut bir absürt oyun yazarı olsa derim ki yani belki tutum ya açısından yok değil. karşı tamam, değil. Tamamen çalışan <gülüyor> insanların işten çıkarılan, işsiz kalan insanların sorunlarını işleyen bir oyundu. İlginç, ilginç evet. gerçekten. Evet. Bu genç Alman yazarları kaç cilt oldu? Ee, zannediyorum birkaç kitaptı o. Onlar beş tane oldu. Onlar Alman Kültür Derneği'nden yani Göte Enstitüsü'nden <gülüyor> destek alarak yapıyorduk Hı -hı. onu. Hı -hı. Onlar da o desteği kestiler. O yüzden de orada kaldı az yani. sayı değil, bayağı bayağı bir sayı. Evet, ya. bayağı yani. bir sayı. Evet. Peki e, Göte Enstitüsüne Türk yazarlardan böyle bir seçmeler kitabını Almanca desteklemesini önerebildiniz mi abi? Yani Hayır, öyle bir şey, öyle var mı? Bir şey düşünmedik. Şey. Bilmiyorum o. O tersine işler mi o iş? Onu bilmem. Ben de bilmiyorum da ilginç olurdu <gülüyor> orada. Ne Doğrusu de olsa bir oy, oyun yazar olduğum için biraz kendimize yontuyoruz. Hani? Doğru, haklısın. <gülüyor> istemez, kendimize yontuyoruz. Evet. E, e, tabii ki hedefler genişleyerek e, yürüyor. Emek ortada. Olağanüstü bir e, sayıya ulaşmış durumda kitaplarınız. Bunları deponuz alıyor mu bu kadar kitabı? Abi? Şimdi en büyük derdimiz de o. E, depomuz İstanbul işte Topkapı'daydı. aldıydı. Oradan e, sığmadık. Topkapı'ya taşıdık. Daha ucuz diye. Topkapı'ya da oradaki depoya da sığamadık. Çünkü kiralar çok yüksek oralarda. Şimdi depomuz ta iki tellide, de bize çok uzak, 500 yüz metrekarelik bir depomuz var, oraya da sınmamaya başladık. Bilemiyorum bundan sonra artık tek, şey, Tekirdağ'a mı gideceğiz, Edirne'ye mi gideceğiz? Ben inadına sordum tabii bu soruyu malum, yayının hacmini ölçmek için inadına sordum elbette ki. Evet, evet. elbette ki. Şimdi yayın evi gümüş suyunda. Gümüş suyunda. E, ya Dinleyicilerimize şunu da duyurmak isteriz Şimdi adresi de Yılmaz abi tekrarlar Telefonu da vereceğim size Sevgili dinleyicilerimiz Yayın evinden de edinebilirsiniz kitapları e, Ve e, çok daha e, Ehven bir şartlarla e, Bunu da bilginize sunuyorum Yani gümüş suyunda. Yılmaz abi adresi söyler misiniz? Evet şimdi gümüş suyundaydı Taşındık biz 3 aydır Sağlıklı e, Taksim'deyiz. Taksim Kazancı Yokuşunda, Kazancı Yokuşunda Kazancı Camii vardır. tek katlı bir cami. Onun bitişindeki binadayız. Osmanlı İshan'ın dördüncü kattayız. Çok yakın, Taksime 150 metre mesafede. Evet, evet, evet, evet. Ee, biz, bizim kitaplarımız maalesef e, az sattığı için maalesef e, kitapçılar tarafından hepsi bulundurulmuyor kitapçılarda. <gülüyor> Ve çocuklar, gençler, öğrenciler ara bulamıyorlar ve bize başvuruyorlar. Biz de mecburen e, yayın evimizde kitap satıyoruz ve Yüzde 40 indirimle satıyoruz. Herkese, çok yayın gelen herkese bir kitap da alsa, bin tane de alsa yüzde 40 indirim yapıyoruz. Çok iyi bir rakam. Evet, bu yüzde 40 zaten bizim aracılara verdiğimiz rakam. Tabii. Yani biz zaten aracılara da kora para veriyoruz. O aracılar ki e, parayı öğrencilerden almamış oluyoruz. Onlara da çok e, iyi geliyor. Bir de ayrıca işte hepsini birden görüyorlar. Yani aradıkları bütün kitaplar tabii, var. Tabii, tabii, tabii. Hmm. Ee, telefonu da veriyorum sevgili dinleyicilerimiz 249 87 37 mitos boyut yayınları. Evet emailde söyleyeyim ben mitos boyut gmail.com mitos boyut e, noktasız virgülüz yazılıyor mitos boyut gmail.com. Evet bunu da duyurduk sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz mitos boyut yayınları tiyatro kitapları alanında olağanüstü. ...bir e, çalışma göstermiş bir yayın evimiz. Onu, onu konuştuk. Yılmaz Öğüt'tü konuğumuz. Yılmaz abi çok teşekkür ediyorum katıldığınız Rica için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu yayınımız... ...perşembe günleri 14.30. Sevgili dinleyiciler hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Sanat ve sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz